Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Pozitif Psikoloji Programı'nda yine sizlerle beraberiz. İsmi Fatma Nur Erdoğan ve bugünkü konuğum yine Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tayfun Doğan. Hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> Geçtiğimiz hafta pozitif psikoloji konuşmalarında duygusal zeka ve sosyal zekadan bahsettik. Bu haftada sizlerle psikolojik sağlamlık üzerine birazcık konuşmak istiyoruz. Ee, o zaman şöyle başlayalım. Psikolojik, psikolojik sağlamlılık dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Evet, psikolojik sağlamlık konusu pozitif psikolojinin popüler konularından bir tanesidir ve gerçekten yüz akı konularından bir tanesidir diyebilirim. Ben de çalışmayı, bu konu üzerinde düşünmeyi ya da araştırmayı seviyorum. Değişik isimler veriliyor. Aslında İngilizce... E, resilience kavramının karşılığıdır tam olarak. Ve yılmazlık e, şeklinde bir e, çevirisi yapılmış bunun. <gülüyor> Yine psikolojik sağlamlık diye çeviri yapılmış. E, bir de kendini toparlama gücü diye tam kelime karşılığı olarak <gülüyor> e, bu şekilde e, literatürde Türkçe'ye çevrilmiş durumda. E, önemli çalışan kişiler var bu konuda. Özellikle işte e, Gazi Üniversitesi'nden e, Şerife ışık hocamız bu konuda çalışıyor. O kendini toparlama gücü olarak kullanıyor kavramı. Ama üçü de kullanılabiliyor. Psikolojik sağlamlık, yılmazlık, kendini toparlama gücü. Temeli şu, kişi herhangi bir kriz yaşadığında, herhangi bir başına kötü yaşam olayı geldiğinde toparlanabilme becerisi ne kadar yüksek? Yani bunu şöyle anlatıyorum mesela dep depremde ee, i̇ki kardeş aynı evden depreme maruz kalıyor, ee, yakınlarını kaybediyor, ağır bir travma. Ee, birisi üç ayda kendisini toparlıyor, normal işine gücüne devam ediyor. Birisi ise bir yılda toparlayabiliyor ya da daha uzun sürede depresyon yaşayabiliyor, travma sonrası stres bozukluğu yaşayabiliyor falan. Evet. Yani ne kadar çabuk toparlayabildiğimizle ilgili bir meseledir. Aslında çok enteresan. Aynı aile içerisinde büyümüş iki insanın verdiği yani tepkiler birbirinden çok farklı. Peki bu farklılıkları yaratan faktörler neler oluyor? Zaten psikolojik sağlamlıkla ilgili araştırmalarda büyük oranda bunun üzerine durulmuş. Yani psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek bireylerin hangi özelliklerinin olduğu üzerine Hı -hı. durulmuş. Bunlara değmeye çalışacağım ama öncelikle ne olduğu ile ilgili şöyle bir şey daha açıklayayım. Ben bunu şu örnekle anlatıyorum genelde psikolojik sağlamlığı. Bizim kültürümüzde hacı yatmazlar vardır biliyorsunuz. Evet. Hani çocukların oynadığı evet. ona vurursunuz ya da düşürürsünüz tekrar, e, tekrar kalkar. Zaten e, resilience kelimesinin kökünde de bir esnek olma, e, güçlü kalabilme, toparlanabilme gibi ...kavramlar var. Esneklik önemli burada yani... ...psikolojik sağlamlıkta. Bizim araştırdığımızda... ...bunu psikolojide işte... ...araştırmalarımızda... ...kim daha esnek... ...yaşadığı travmalar ya da... ...olumsuz olaylar karşısında... ...kim daha çabuk toparlanabiliyor. Çünkü yaşam hiçbirimiz için şey değil. Tamamen... ...olumlu olayların devam ettiği bir süreç değil... Bunun içerisinde ölümler var, yaralanmalar, sakatlanmalar, psikolojik travmalar, yakınlarımızın kaybı gibi o kadar çok olumsuz olay var ki e, kim esnekse kim çabuk toparlanabiliyorsa düştükten sonra kim çabuk kalkabiliyorsa onlar avantajlı oluyor. Esnek derken e, tam olarak neyi ifade ediyoruz? Yani düşüncelerdeki esneklikten mi e, bahsediyoruz yoksa? Eski durumuna gelme tekrar. Durumuna yani gelmekten. Bu işte Hacı Yatmaz'da olduğu gibi. Evet. Veya kayık gibi düşünebiliriz. Kayık örneğini de verebiliriz. Hı -hı. Kayıklar sallanır evet. ama devrilmez evet. mesela. Yani evet. sağa doğru yalpalar birazcık. Evet. Evet. Sonra sola doğru yalpalar ama yoluna devam eder. Hı -hı. Biz de bu şekilde yani... Eğer devrilirsek, düşüp kalırsak orada e, o zaman esnek değilizdir. Yani Ama bükülürüz, eğiliriz değiliz. ve e, tekrar yukarı çıkabiliriz. Bu olabildiği zaman ruh sağlığımızı da korumuş oluyoruz. Evet. E, kimlerde hangi özellikleri var diye baktığımızda e, psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek bireylerin e, bireysel, ailesel ve çevresel bir takım faktörler açısından Farklı özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Ne gibi? İşte mesela psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek bireyler daha zeki bireyler olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Bireysel farklar açısından. Öz saygılarının yüksek olduğunu görüyoruz. Yani özgüveni, öz saygısı Hı -hı. yüksek. Sonra içten denetimli olduğunu görüyoruz. Yani çevre ne der kaygısını çok yaşamıyor. Evet. Kendi sosyal istediği baskılar. için bir şey alıyor, evet. so, e, yapıyor, sosyal baskılara karşı direnebiliyor, evet. e, güçlü yani çünkü evet. özgüveni yüksek. Onun dışında özerk bireyler, problem çözme becerileri yüksek, yüksek. iyimserler, umut düzeyleri yüksek yine aynı şekilde evet. e, ve e, mizah duygusuna sahipler bunlar. Evet. bunlar Bireysel farklar. Bunların hepsine mi sahip olmak gerekiyor yoksa aralarından bir beş Olabilir. Bazısında iyi olabiliriz, da? bazısında olmayabiliriz. bunlarda evet. iyi olmayabiliriz. Ama çoğunluğuna sahiptir diyebiliriz psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek, yüksek bireyler. Evet. Bir başka şey ise ailesel açıdan, ailesel evet. faktörler var. Evet. Tabii ki daha sağlıklı ailelerden geliyor bunlar. Demokratik aile kültürünün hakim olduğu ailelerden. Yani Aile içerisindeki bireylere değer verilen, e, fikirleri sorulan, e, ne bileyim çocuksa da e, bir şekilde o aile içinde kendini değerli hisseden bireylerin olduğu hmm. ailelerden geliyor. Evet. Mesela de. biz hani aileleri bu anlamda Birkaç aile tipimiz var. işte hı hı. E, Koruyucu aile tipi var. Evet. Çocuğun üstüne aşırı düşme şeklinde, evet. sürekli koltuk değneği olma şeklinde evet. ona. Türkiye birazcık bu e, konuya yatkın. E, şey, Türkiye'de yatkın yaygın falan. olarak bildiğim <gülüyor> kadarıyla e, otoriter aile çok yaygın. Bir de koruyucu evet. aile. E, i̇kisi de gerçekten e, olumsuzdur. Otoriter ailede yetişen çocuklarda da e, yalan söyleme davranışı çok oluyor. Çünkü çocuk evet ceza almamak için mecburen bir korunma sistemi kesinlikle. geliştiriyor kendisine. Evet. Bu da yalan söyleme, dürüst olmama şeklinde e, oluyor. Hı -hı. E, otoriter ailede korku hakim olduğu için işte içten denetimli olmuyor bu sefer. Çevre için yaşama, yapmacık davranışlarda evet. bulunma çok fazla oluyor. Çünkü Hı -hı. dışarıya iyi gösterdiğim zaman kendimi problem çözülmüş gibi Tabii, e, oluyor. E, koruyucu ailede ise aşırı bir özgüvensizlik. Özerk bağımsız olamama. Çünkü sizin adınıza tüm kararları aile alıyor. Evet. Koruyucu bir anne ya da baba sizin hangi okula gideceğinizi, ne meslek seçeceğinizi, kimle evet. evleneceğinizi, nerede yaşayacağınızı hepsine karar evet. veriyor. Evet. Sizin yerinize onlar yaşıyor aslında. Sizin bir kendinize ait bir yaşamınız olmamış oluyor. Bunu maalesef çok görüyoruz. Kendi yakınlarımda da görüyorum mesela. İşte 7-8 yaşına gelmiş çocuğunu hala... Ee, yemek anne. yedirmeye çalışan anneler evet. var mesela yani evet. bunlar çok ciddi sorunlardır aslında anne kötü niyetli değildir. Evet. Koruyucu ailelerde e, konuştuğunuzda şunu söyler Ne yapayım çocuğumla ilgilenmeyeyim Ben onun evet. iyiliği için bunu evet. yapıyorum der ama aslında çocuğunu baltalamış evet. oluyor Çünkü o özgüvenini et davranış gösterme e, evet. becerilerini, köreltiyor, köreltiyor bir şekilde. Evet. Bu da ciddi sorundur. Aslında şöyle de bir şey var değil mi? Biz bu kadar koruyucu olmanın aslında negatif getirileri de var ama bir yerde de bu kadar koruyucu olduğumuz için ailelerimiz hata yaptığı zaman ya da bize kötü davrandığı Hı. zaman onları affetme şeyimiz de toleransımız da birazcık daha yüksek oluyor evet. gibi duruyor. Aslında şöyle ee, sosyal destek çok iyi bir şeydir. Yani arkamda bir ailemin olduğunu bilmem, annemin, babamın veya başka yakınlarımın olduğunu bilmem çok önemli bir şey. Sosyal destek gerçekten psikolojik sağlamlık için de çok önemlidir. Ee, sosyal destek düzeyi yüksek olan bireyler çabuk toparlanabilirler. Çünkü birileri gerçekten onu umursuyor, onunla ilgileniyordur ve bu tahmin edebileceğimizden çok daha fazla güç verir insana. Ama koruyucu olma farklı bir şey. Koruyucu aile tipinde Hı. tamamen çocuğa koltuk değneği olma var. Yani evet. onun e, yaşam sorunlarıyla karşılaşmasının önüne geçiyoruz. Biz karşılıyoruz, göğüslüyoruz, evet. her türlü sorunlar. Yani bir yerde aslında çocuğa çok da fazla güvenmiyoruz. Sen yapamazsın biz senden evet. daha iyi yaparız şeyini de algısını da evet. birazcık e, yansıtmış Sen yorulma, olursun. sen sıkıntıyla evet. karşılaşma. Evet. E, ben senin yerini hallederim diye. Evet. Aslında sevgiden kaynaklanıyor ama e, zehirli sarmaşık örneği verirler ya onun evet. gibi zarar veriyor yani. Evet. Sarılıyor ve evet. zehirli sarmaşık e, evet. sarıldığı bitkiyi öldürür yani. Evet. E, birazcık ona benziyor. Bir başka aile tipimiz, e, otoriter dedik, e, hı hı. koruyucu, e, ihmalkar e, aile. aile. Bunlar evet. da ihmal ediyor gerçekten çocuğunu yok sayıyor bir şekilde. E, o da kötü tabii ki. Nasıl aşırı koruyucu olma e, kötü bir şeyse, ihmal etme de ciddi bir problemdir. E, o zaman da çocuk e, başına buyruk oluyor tamamen. Evet. Desteksiz hissediyor kendisini. Yön gösteren olmuyor. Hayatta tamamen yalnız olduğunu evet. hissediyor falan. Evet. Bunların içerisinde tek bizim sağlıklı aile tipi dediğimizde demokratik aile tipidir. Hı hı. Demokratik aile tipinde aile içerisindeki her bireyin söz hakkı vardır. Her birey değerlidir. Aileyle ilgili kararlarda her bireye sorulur, fikri evet. alınır. Dolayısıyla da kendisini iyi hisseder. İyi hisseder. Bu anlamda ailesel anlamda da psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek e, bireylerin ailelerinde e, olumlu bir hava vardır, olumlu bir durum vardır diyebiliriz evet. yani. Peki e, bu tür e, ailelerde yani e, ailelerden gelen otoriter diyelim ya da koruyucu ailelerden e, bunların içerisinden de bazen psikolojik sağlamlığı çok güçlü olan bireyler çıkıyor. Evet. Bunlar neyi farklı yapıyor olabilir? Evet. Algılamalar önemli. Hı hı. E, ailenin davranışlarını adlandırma, anlamlandırma evet. önemli. Evet. E, olabiliyor çünkü bazı başka özellikleri güçlü olunca hı hı. ailenin etkisi daha e, düşmeye, düşmeye başlıyor, başlıyor evet. bu olayda. Evet. E, kişi mesela akademik olarak çok başarılıysa, evet. okulda hep başarılı oluyor falan, ailesi evet. olumsuz bile olsa... Okuldaki hmm. o başarı onun psikolojisini e, yüksek tutmasına, işte Sağ. psikolojik sağlamlığının yüksek olmasına evet. e, katkı sağlaya biliyor. Bunun dışında işte destekleyici aileye sahip olma önemli. Ailenin ekonomik evet. durumu çok önemli. Hı hı. E, mesela biliyoruz ki biz işte e, ekonomik açıdan durumu iyi olan bireylerin psikolojik hı. sağlamlık düzeyleri daha evet. yüksek. Neden? Çünkü en azından bir sorun yaşadığında bunu aşabilecek ekonomik bir gücü var, birikimi evet. var arkasında, ailenin ekonomik desteği var. Hı -hı. Bunlara sahip olduğunu biliyor kişi. Evet. Bunu bir hastalıkla ilgili de düşünebiliriz, bir kaza ile ilgili. Yani şöyle bir şey hayal edelim. Adamın tüm varlığı bir arabasıysa ve bir kazada bunu kaybettiyse Hı -hı. elbette ki toparlanması biraz daha zor olacaktır. Hı -hı. Hı -hı. Ama 10 tane araba alacak kadar parası varsa adamın birikimi var, Hı -hı. ailesinin durumu iyi, ekonomik açıdan Hı -hı. E, şunu diyebilir ya tamam hani cana geleceğine mala gelsin e, kaza oldu kötü bir şey oldu ama bunu atlatabilirim demesi biraz daha kolay evet, olabilir oldu. diye düşünüyorum yani ekonomik durumda önemli yani aslında e, birazcık çevresel faktörlerin ne kadar önemli olduğuna e, değiniyoruz gibi yani, evet. yani psikolojik sağlamlıkta daha e, çok çevresel faktörler mi aile e, ve diğer faktörler Hı daha önemli oluyor yoksa bireyin yapabileceği çalışmalar, özellikler de işin içerisine giriyor mu? Ee, i̇kisi de var. Ee, yani ama... Örneğin mesela iyimserlik dediniz. İşte ailesi iyimser olmayan bir insan kendisini bu şekilde daha iyimser olarak yetiştirmeye çalışsa psikolojik sağlamlılığını daha artırır, da kuvvetlendirebilir artırır. mi? artırır. Evet. Çünkü biz mutlulukla ilgili araştırmalarda da şunu biliyoruz, çevresel faktörler de önemli. Ama bize bakan yönüyle, hani bizim yapabileceğimiz bireysel faktörler de var, bireysel değişkenler de var diyelim. Bunları düzeltirsek de psikolojik sağlamlığımız yükselecektir. Yani biz eğer umut dolu bir bireysek, öz saygımız yüksek, kendimize değer veriyorsak ya da Özgüvenimiz yüksekse, hı hı. içten denetimliysek, bunun gibi kişiler arası ilişkilerimiz geçen hafta işledik. Sosyal zekamız yüksekse, hı hı. duygusal zekamız yüksekse zaten psikolojik olarak evet. sağlam oluruz evet. ve çevresel şartları da düzeltiriz. Hı hı. Mesela bunlar olduğu zaman dedim ya zekada önemli bu konuda. Tabii. Tüm bunlar olduğu zaman siz mesela hmm. e, akademik anlamda da başarılı oluyorsunuz, e, iyi bir işte çalışıyorsunuz, evet. daha iyi geliriniz oluyor. Hmm. Yani aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Bunlar olduğu zaman da hmm. e, işe yarar hissediyorsunuz kendinizi ya da e, tutunabileceğiniz dal çok fazla oluyor. Hmm. Dolayısıyla düştüğünüz zaman ya da düşme tehlikesi geçirdiğiniz zaman işte hacı yatmaz gibi tekrar kalkabiliyorsunuz. Ama kaybedecek çok az şeyiniz varsa... Evet. çınar gibi devrildikten evet. sonra bir daha kalkamıyor. Çok ilginç çalışmalar var. Örneğin girişimci kişilere baktığımız zaman bu kişilerin diğerlerine nazaran psikolojik sağlamlılıkları daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani evet. Toparlanma güçleri daha yüksek. Düştükleri zaman, başarısız oldukları zaman şirketlere battığı zaman yeniden toparlanıp ayağa kalkabiliyorlar. Evet. Yani bu Birazcık da demek ki kişilerin hayata bakışı, neler yapmak istediği, kendisiyle ilgili algısı tüm bunları da şeyin içerisinde düşünmemizde fayda var gibi Kesinlikle. gözüküyor. Kesinlikle. Çünkü girişimcilik ya da iş dünyasıyla ilgili konular ciddi mücadele ve güç gerektiren konulardır. Evet. Dolayısıyla kimisi o süreç içerisinde bunları öğreniyor. Hı hı. ...nasıl mücadele edeceğini, nasıl sağlam olacağını öğreniyor evet. süreç içerisinde. Kimisi de işte aileden gelen bazı bilgilerle, hı hı. şimdi ailesinde siyasetçi ise babası, hı hı. çocuk siyasette nasıl mücadele edilmesi gerektiğini az çok bilir. Evet. Ama diğeri hiç ailesinde siyasetçi yok, siyasete girdi, ilk başlarda çok sıkıntı çekebilir, çok kazık yiyebilir, kandırılabilir evet. ya da problem yaşayabilir... Ama bir süre sonra birkaç seçenek çıkar önüne. Ya duruma uyum sağlar ve psikolojik sağlamlığı güçlenir ya da kaybeder ve o işi bırakır mesela. Peki şöyle diyebilir miyiz? Yani psikolojik sağlamlığı kuvvetli, güçlü olan insanlar... Hiç mi e, üzülmüyorlar, hiç mi depresyona girmiyorlar, hiç mi hastalıklarla e, evet. boğuşmuyorlar? Yani on, onlar e, diğerlerinden diyelim bu anlamda ayrışıyorlar mı? Yoksa onlar da bu tür sorunlar yaşayabiliyor ama yine de kendilerini daha hızlı toparlayabiliyor evet. mu diyoruz? tam olarak böyle. E, onlar da yaşıyor, elbette onlar da depresyona giriyor, travma yaşıyor. Yani bizim zaten insan olarak... Karşılaştığımız herhangi bir problem karşısında genel olarak birkaç tepkimiz var. Evet. İşte ya mesela yaşadığımız travmaya teslim olup travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz depresyona da yol açabilen bir bozukluğa evet. gidebiliyor iş. Tedavi gerektirecek düzeyde evet. psikolojimiz bozulabiliyor. Ya da güçlenebiliyoruz. Mesela bir de işin böyle bir boyutu var. Travma sonrası gelişim diye yine. Pozitif evet. psikolojinin çalışma konularından. Yani evet. e, yaşadığı travma onu daha güçlü evet. kılabiliyor. Öğrenmiş oluyor çünkü evet. deneyim sahibi evet. oluyor. Üçüncüsü de düşüyor, sıkıntı yaşıyor. Evet. E, yaşaması gereken acıyı yaşıyor. Ondan sonra toparlanabiliyor. Çünkü evet. yaşam devam ediyor bir şekilde. Evet. Ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebiliyor. Psikolojik evet. sağlamlık düzeyi yüksek olanlar da bu özellikler var. Hmm. Düşük olanlarla ilgili birkaç bir şey söyleyebiliriz belki. Evet. E, çok ilginç araştırmalar var. İşte e, erken doğum sonucu doğanların mesela <gülüyor> psikolojik sağlamlıklarının düşük olduğu bulunmuş. Hmm. Erken doğum yani 9 aydan önce evet, doğanlardan evet. alınması, e, öyle bir şey bulunmuş. Evet. Kronik hastalığı olanlar bu konuda zayıf oluyor. Toparlayamıyor çünkü hmm. fiziksel anlamda e, zorluk yaşıyor, zorluk yaşıyor evet. ve gücü Az. E, aileden, ebeveynlerden birisi ya da ikisinde herhangi bir psikolojik hmm. rahatsızlık varsa, evet. ailedeki birileri uyuşturucu kullanıyorsa, şiddet varsa ailede, hmm. e, bu tür ailelerden gelen çocukların psikolojik sağlamlık düzeyleri e, düşük oluyor. E, onun dışında... Boşanma gibi olaylar. Tabii ki geçiliyor. yani travmatik hmm. olaylar, boşanma olabilir, işte... E, ailede ne bileyim kayıplar olabilir. Hı -hı. E, çok travma yaşamış çocuklarda bunlar olabilir. Evet. E, bu tür ailelerden gelenlerde düşük oluyor. Hı -hı. Çevresel şartlar açısından ise sosyoekonomik düzeyi e, düşük bir toplulukta Hı -hı. ya da grupta yaşıyorsa yine düşük oluyor. Zaten evet. hep söylüyoruz yoksulluk evet. gerçekten pek çok psikolojik ve e, ...sağlıkla ilgili diğer konuların nedenidir yani. Evet. Dolayısıyla olumsuz etkiliyor evet. bunlar. Yani aslında bu faktörlere birazcık bakacak olursak... ...belki hani bireysel risk faktörlerinin dışında... ...kişi aslında psikolojik olarak kendisini güçlendirebilmesi için... ...birazcık da nasıl bir çevrede yaşamak istediğiyle ilgili de bir fikir sahibi olması... ...ve o yöne doğru belki kaymaya çalışması daha iyi bir yaşam bunun farkında için. olursa tabii ki evet, nasıl ha. bunun farkında yapabiliriz ya da o döngüleri nasıl kırabilir yani diyelim ki ailesinde iki kişinin sorunlu olduğunu düşünelim yani uyuşturucu olabilir ya da başka tür sorunları olduğunu düşünelim bu tür ortamlardan çıkması için farkındalığını nasıl artırabilir kişi mesela şunu biliyoruz İyi okullarda okuyanların da psikolojik sağlamlık düzeyinin yüksek olduğunu biliyoruz. Evet. Çünkü iyi okulda okumak hem iyi eğitim alması açısından hem kişiye verdiği özgüven evet. açısından önemli. Dolayısıyla onlar için bir kurtuluş şansı oluyor. Ama her ne kadar kast sistemi dünyada yokmuş gibi, kölelik yokmuş gibi kabul etsek de aslında adı konulmamış bir biçimde hala kas sistemi devam ediyor. Yani evet. toplumun belli gruplarındaki insanlar diğer gruba geçebilmek için çok çabalaması gerekiyor. Ve bu evet. o kadar kolay değil. Fırsat eşitliği maalesef çoğu ülkede ve bizim ülkemizde yok. Yani bugün İç Anadolu'nun herhangi bir köyündeki bir çocuğa sunulan eğitim fırsatıyla İstanbul'daki, İzmir'deki bir çocuğun, Aldığı eğitim fırsatı aynı değil. Dolayısıyla evet. o çocuğun, İç Anadolu'daki çocuğun o kozasını yırtıp da çıkabilmesi gerçekten kolay bir şey değil. Evet. Bu konuda en büyük görev öğretmenlere düşüyor. Öğretmenler onlara sınıf atlatması gerekiyor işte. Yani gerçek yaşamla ilgili sınıf atlatması gerekiyor. Çünkü evet. çocuk ne seçim yapacağını da bilmiyor. Tabii. Bu noktada da e, normal öğretmenleri ya da sınıf öğretmenleri çok önemli. Hani evet. okullarımızda var ama sistem tam olarak istediğimiz gibi henüz işlemiyor. İşte evet. e, rehberlik servisi, evet. psikolojik danışmanlar. Evet. Evet. Bu konuda o çocuklara e, yardımcı olmak zorunda. Evet. Onların önünü açmak zorunda. Evet. Ne tür fırsatlar var bunlardan haberdar evet. etmek zorunda. Çünkü çocuk ne tür bir fırsata sahip olduğunu da bilmiyor. Bazen çok zeki bile olsa ne seçeceğini bilmediği zaman hani şey diye bir söz var ya e, hedefi belli olmayan gemiye hiçbir yelkenliye hiçbir rüzgar yardım edemez Tabii. diye bu çocuk da savruluyor bir şekilde. Dolayısıyla e, onları bu sınıf atlatma ya da ne bileyim bilgilendirme, iş güç sahibi yapma e, kurtaracaktır. Zaten bir köyden, bir mahalleden İlk çocuğu kurtardığınız zaman e, bir nesli kurtarmış olabilirsiniz bazen. Tabii, tabii. O da çünkü çocuklarını o şekilde yetiştirecek, o da başkalarına fayda sağlayacak. Bunlar sosyal sorumluluk projesi gibi de algılanabilir. Evet. Aslında eğitmenlerin üzerine çok ciddi görevler düşüyor evet. böyle bakacak olursak. O yüzden belki devlet politikalarının da öğretim üyeleri, öğretmenlere... Çok daha fazla destek vermesi, gelecek Kesinlikle. nesilleri e, daha iyi yetiştirmeleri açısından. Çünkü onların da aslında e, ufuklarının açık olması lazım ki gelecek nesilleri daha iyi e, yetiştirebilsinler. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bundan ben de bahsediyorum hep. E, öğretmenlerin falan da bu şeyi sağlayabilmesi için öğretmenlerin de e, üst sosyoekonomik e, grupta evet. olması gerekiyor. Evet. Yani e, kitap alma, iyi yerlerde oturma, ne bileyim konferansa evet. katılma, evet. E, sanatla uğraşma bu tür şeyleri yapabilmesi lazım. Bunları yapabilmesi için hani psikolojik ihtiyaçlardan evet. konuşmuştuk, e, temel ihtiyaçların karşılanmış olması lazım. Yani evet. bir öğretmen şunu düşünmemesi lazım, bir dergiye abone olacağı zaman, bir kitap alacağı zaman evet. ya bu pahalıymış almayayım diye düşünmemesi lazım. Evet. Bunun içinde onları da üst sosyoekonomik grupta değerlendirmemiz lazım. Hı hı. Bunun içinde bir sürü şey var. işte maaşlarının artırılması, özlük haklarının artırılması. Evet. Bunlar yapılırsa o çocuklara da çünkü bunlar model olduğundan dolayı çocuk görecektir diyecek ki ya benim öğretmenim benim evet. ailem gibi değil. Evet. Farklı. Zaten öyle görürler de evet. tam ideal anlamda görmesi için. Evet. Yani şey de söyler hani e, ailelerde çocuklarına söyler ya benim gibi olma baba böyle der mesela evet. bak ben eziyet çekiyorum çok çalışıyorum evet. e, oku sen daha iyi durumlara gel falan diye evet. e, çocuk öğretmeninde de onu görecek ve bir şekilde evet. model alacak kendisini evet. bunun için devlete düşen görevler de var e, ama maalesef ülkemizde sorun çok fazla hani e, <gülüyor> sıra gelmiyor diyorsunuz. gelmiyor evet bunlar biraz <gülüyor> İde ama aslında çok irani de var İdeal düşünce. çünkü bakın hepimiz çocuklarımızı yetiştirmek için ve iyi yetiştirmek için iyi okullara iyi hocalarda okumaları evet. için çok çaba sarf ediyoruz yani bu kadar değer veriyoruz ama değer verdiğimiz bir alana yatırımız çok da e, dengeli durmuyor <gülüyor> değil hem yatırım yok hem işte ciddi problemdir öğretmen arkadaşlarının alan dışı atamalar, bir sürü evet. şeyler. Yani dedim ya mesela zamanda sınıf öğretmenliğine o kadar önemlidir evet. ilkokulda. Evet. Ziraat bitireni de atadılar, ne bileyim mühendisi de atadılar oraya. Evet. Yani öğretmenlik becerisi olmayan insanlar da atadılar. Şimdi yine benzer şekilde mesela psikolojik evet. danışma rehberlik servisleri önemli okullarda evet. ee, herkesi oraya atamış oluyorlar şu anda işte sosyolog evet. e, ne bileyim psfecileri veya başka alandan kişileri evet. e, işi başından bozmuş oluyor yani işi eline vermemede ciddi bir e, problemdir dolayısıyla da ne yılgınlık getiriyor değil mi insanın üzerine aynı yılgınlık getiriyor işini tam yapabilmesi Hı -hı. de mümkün değil yani bana şu anda ben psikoloji alanında çalışan birisiyim. Deseler ki ya okulumuzda işte tarih bölümü açtık, hoca eksiği var, tarih bölümünde de çalışır mısın deseler, oraya beni hoca olarak atasalar, ne bileyim müdür yapsalar, yönetici yapsalar, istemem böyle bir şey. Çünkü benim alanım tarih değil, faydalı olamam yani. Ama devletimizin böyle maalesef istihdam sağlama adına ee, bu tür şeyleri var, e, olumsuz davranışları. Umarım aşarlar diye düşünüyorum. Evet. Yani bu e, kanımca önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli hale gelecek. Çünkü e, yapay zekanın, o öğrenen makinelerin hayatımızın içerisine girdiği bir dönemde aslında bizlerin daha farklı alanlarda yetkinliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor, yaratıcılık gibi işte araştırma geliştirme gibi faaliyetlerde. Çünkü rutin işler bir şekilde makinalara gidecek. Evet. Dolayısıyla aslında yeni neslin de geleceğe hazırlanabilmesi ve gelecekte daha sağlam şekilde bakabilmesi için bu gibi konularda geleceğe yönelik daha iyi yönlendirilmesi de önemli Yani sadece devlet politikaları olarak değil kendilerinin bu alanda daha sorumluluk sahibi olması ve bu konuda daha çok belki araştırma yapmaya çalışmaları da onlara evet. fayda sağlayacaktır. Yani bilinçli ailelere sahiplerse onlar zaten çocuklarına iyi imkanlar sağlıyor. Evet. Bu dediğiniz hani geleceğin insanının sahip olması gereken donanımları. Evet. Çocuklarına sağlıyorlar. Evet. mi öğrenecek, iyi okula mı gidecek, ne bileyim işte evet. e, hangi üniversiteye gidecek, hangi mesleği seçecek. Evet. Ama toplumumuzun büyük çoğunluğu bu tür insanlardan oluşmuyor. Bilmiyor, evet. bilmeyen evet. insanlardan, bilinçsiz insanlardan. Evet. Dolayısıyla e, bunlara yardımcı olmamız gerekiyor. Evet. Bu noktada belki işte öğretmenlere ya da bilen kişilere evet. çok ihtiyaç var. Kesinlikle. Sadece öğretmen de değil. Hepimizin bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak evet. kime ulaşabiliyorsak aydınlatmamız lazım. Hı hı. Ne yapması gerektiğiyle ilgili bu çocuklara ulaşmamız Bilgiyi lazım. İlgiyi paylaşmak da önemli bir şey. Çok. Mesela değil mi? Amerika'da Mehmet Öz var. Evet. Amerika'da çok gerçekten ünlü tüm dergilerin hı hı. sayfalarında, kapaklarında ismini görürüz. Çok sevilen birisi orada. Hı hı. Kalp cerrahı. Onun babası Mustafa Öz. O da e, kalp cerrahı hı hı. E, onun bir kitabı var e, biyografisinin anlatıldığı röportaj evet. tarzında e, tavsiye ederim onu herkesin okumasını hı hı. ben okuduğumda çok duygulanmıştım mesela e, Konya'nın Bozkır ilçesinden e, çıkmış birisi e, yanlış hatırlamıyorsam 7-8 kardeşleri var ve şöyle bir şey anlatıyor e, o kadar fakirdik ki diyor evimizdeki tek metal kap vardı diyor bir tane onda yemek pişiriliyordu ve tüm aile onda yiyorduk diyor Böyle bir şeyden, durumdan mesela işte gitmiş gelmiş İstanbul'a tıp fakültesi okumuş. Sonrasında Amerika'ya gitmiş. Çok büyük bir cerrah olmuş. Oğlunu Mehmet Öz'ü ve kızını, kızı da Silikon Vadisi'nde çalışıyor. Evet. O şekilde yetiştirmiş ve şunu söylüyor mesela Mustafa Öz kitabında. O kadar çok para kazandım ki nereye harcayacağımı bilemiyorum. Yani ne yapacağım bu parayı bilemiyorum diyor mesela hani. Evet. Yatırım yaptım, aldım, verdim bir şeyler ama diyor. Evet. Bilmiyorum. Şimdi o durumdan bu duruma gelebiliyor. Belki o şanslı olduğu için e, bu duruma gelebilmiş. Hı -hı. Ama bir sürü böyle cevherimiz e, yok olup gidiyor gerçekten. E, bilmedikleri için. Mesela o e, yine o kitapta önemli bir şey söylüyor. işte e, Kız kardeşlerim de diyor en az benim kadar şeydi diyor. E, zekiydi İyiyim. diyor ama Hı -hı. öyle bir imkan bulamadıkları için... E, Sadece imkan bulamadıkları için bir de tercih de etmemiş olabilirler mi? Çünkü bazen bu tür hayatlar herkese yönelik de olmayabiliyor değil mi? Hayat tercihimiz de bazen. Ama illa yani e, tıp okuması, doktor olması veya iyi evet. konumlara gelip yönetici olması değil. Ama... İstediği bir şeyi yapma şeklinde de bir tercih yapamıyor. Yani belki sanatçı evet. olacak, belki evet. başka bir şey olacak, belki oturduğu yerde evinde yine olacak ama şair olacak, romancı olacak. Evet. Yani e, yetenek evet. boşa harcanmış oluyor evet. ve bizim şu anda 17 milyon öğrencimiz var ilkokuldan şeye kadar, üniversiteye sona evet. kadar e, maalesef böyle sel gibi akıp gidiyor bu çocuklar ve. Evet. E, ...o psikolojik sağlamlığı da işte onlara veremiyoruz büyük oranda diyebiliriz. Evet. Bir de aslında bu psikolojik sağlamlıkta ben insanın kendi işini kendi yapabilme arzusunun ve becerisinin olmasının önemli olduğunu Hı. gözlemliyorum. Yani bir şeyi ne kadar çok merak edip kendimiz yapmaya çalışırsak yani delege etmek ya da bir seyirci olmaktan ziyade... E, işin içerisine kendimizi sokma eğiliminde olduğumuz zaman sanki birazcık daha e, güçlü olarak ilerliyoruz evet. hayatta. Çünkü düştüğümüz zaman kendimiz düşüyoruz. Orada neyi yapmamız gerektiğini öğrenebiliyoruz. Evet. Yani e, O da bizi güçlendiren bir şey. Aynı zamanda baktığımız zaman şimdi e, daha böyle rahat ve ferah ortamlar içerisindeyiz ve her şeyi aslında biraz delege etme tercihimiz oluyor. Oysa bazen delege etmekten ziyade kendimiz yapmayı denersek öz güvenimiz artıyor. Bir şey küçük başardığımız zaman başka bir şeyi yapmak ihtiyacı da hissediyoruz. Yani bizi de aslında her açıdan ileriye doğru götüren bir davranış ya süreç. oluyor ya da süreç oluyor. Bu noktada işte şey çok önemli yine bizim varoluş psikolojide çok fazla evet. değinilen bir konu vardır. Özerk olma, özgün olma evet. bu bunlar çok önemli. Yani hı hı. özerk birey çünkü güçlüdür, bağımsızdır, kendisi bir şeyler yapar. Evet. O yüzden özel evet. çocuklar yetiştirmek, yetiştirmek demek evet. bağımsız kendi kararını kendisi alabilen Hı -hı. ne bileyim Çok bir sıkıntı önemli. yaşadığında bunu kendisi aşabilen çocuklar yetiştirebilirsek Hı -hı. psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek çocuklar olur. Evet. Yani bunu görüyoruz. Batı bu konuda bizden biraz daha iyi, iyi. Evet. çünkü gerçekten hani bizde kötü olarak söylenen bir şey var. Ya Amerika'da 18 yaşını geçince evden evet. çocuğu atıyorlarmış falan evet. gibi. Aslında atma <gülüyor> falan değil. Evet. Şöyle bir şey var. 18 yaşına kadar o çocuğu özgüveni yüksek bir şekilde yetiştirmiş ve 18 yaşında diyor ki artık yetişkinsin. Evet. Başına iyi bir şey gelse de kötü bir şey gelse de sen Bu iyinin şey. ya da kötünün ne olduğunu biliyorsun. Hı. Yetişkinsin artık. Evet. yani. Dolayısıyla evet. Ee, sorumluluk tamamen evet. sana ait. Çok önemli bir sorumluluk veriyor aslında. Veriyor. Çocuk mi? ayrı eve çıkıyor, evet. üniversitede okuyor. Evet. Ayrı eve çıkıyor ee, ve şunu biliyor, ayrı eve çıktıysa o evin geçimini kendisi sağlamak zorunda. Yine ailelerinden de destek geliyor. Ama ben Amerika'da bulunduğum sürece onu gördüm, çoğu üniversite öğrencisi aynı zamanda bir yerde Çalışıyor çalışıyordur yani. part time evet. mesela. Evet. Bizde çok yaygın bir şey değildir bu. Evet. Çünkü Bizdeki aile yardımı çocuğu pasifleştiriyor, özgüvenini öldürüyor, özerk olmasını evet. engelliyor. Ya hayatın deneyimlemesini de aslında geciktirmiş oluyor O zaman daha geç öğrenmeye başlıyoruz. Bazı Çok şeyleri. fazla geç çünkü 30 yaşına geliyor hala ailesiyle yaşıyor evet. ve ailesi destek veriyor. Evet. Oysa şunu demesi lazım yani sen yetişkinsin artık yaşamın sorumluluğu sana ait. Evet. yaşamın direksiyonuna geçeceksin. Özel birey olacaksın. Böyle olunca da aslında çocuklar da bir yerden sonra bunu hak görmeye başlıyorlar. Yani Dolayısıyla aile elini ayağını çekmek isterse bile buna bazen çocuklar izin vermiyorlar. Çünkü hak görüyorlar. Bu, o, bu hak görüyor hakkım. bir de alışık değil bağımsız yaşam. Ortada evet. kalır yani. Bu da aslında çok büyük bir çekişme yaratıyor değil mi bu evet. aile dinamikleri içerisinde? Ee, yani eğer aile desteğini çekirse belli bir zamandan sonra ona alışmış, özgüveni düşük bir birey kendi yaşamında istediği şekilde evet. sürdüremiyor. Evet. Dolayısıyla da sıkıntı oluyor yani. Aklıma şey geldi, bu bir film vardı, Eat, Pray, Love diye, hmm. ye, dua et, sevdiğimi evet. seyretmiş miydiniz evet, o evet. filmi? E, e, e, miydi? evet, evet, evet, evet filmi. Orada da çok ilginç aslında bu psikolojik sağlamlıkla ilgili kişinin birazcık süreçlerini anlatıyordu. E, bir kadın, e, yazar şey yapıyor, boşanıyor e, kocasından... Ve kendini bulmak için Hindistan'a üç ülkeye geç evet. gidiyor. Bunlardan bir tanesi Hindistan. Orada aslında enteresan bir şey oluyor. Gittiği zaman şunu görüyor. E, oraya giden insanların çoğu orada kalmayı tercih ediyor. Evet. Ama Julia Roberts diyor ki ben geri dönüp savaşmak istiyorum. Evet. Yani burada kalmayı pes etmek olarak görüyorum diyor. Çok ilginç buldum. Siz ne dersiniz? Evet yani e, bizde bu tür şeyler biraz daha az. E, evet. Yani arayış içerisinde olan insanlar hı hı. özelliğin e, ya da böyle İlk özgür son. olmanın böyle bir de sıkıntısı var diyelim tırnak Sıkıntı içerisinde. Tırnak <gülüyor> <Neler>? içerisinde. Niye? <gülüyor> Erik Fromm da aynısını söyler. Evet. E, özgürlük sorumluluk getirir. Evet. Yani ben özgür, özerk bir bireyim diyorsam evet. e, yaşamla ilgili tüm sorumluluk da bana evet. aittir. Diğer türlü e, hmm. bir yere bağlı olmak ya da Erik Fromm'un deyimiyle hmm. kölelik e, rahat bir şeydir aslında temelde. Çünkü karar vermiyorsun. <gülüyor> Senin evet. adına birileri karar veriyor, birileri hmm. geçimini sağlıyor, karnını birisi evet. doyuruyor. Dolayısıyla özgür olmak insanı birazcık şeye de düşürebiliyor böyle boşluğa da düşürebiliyor. O sorumluluk çünkü tamamen sana ait. Ama bu güzel bir şey. Kötü bir şey değil yani. Bayağı ee, aslında sürekli tetikte tutan, dinamik tutan da evet. bir şey Evet. Ee, tabii ki zaman zaman insanlar şey olabilir. Batı'da bu çok fazla. Böyle boşluğa düşme şeyi onlarda fazla oluyor. Hı hı. Bizim bu aile bağlarımızın güçlü olmasının ya da bu desteğin şöyle bir olumlu tarafı da olabiliyor. İşte kriz falan atlattık biz 2001'de falan. Evet. Mesela çok Rahat atlattık evet. toplumu olarak çünkü evet. siz eğer aç bile kalsanız işinizden olsanız şu olsa bu olsa aileniz destek evet. veriyor size hani e, bu bu kısmı güzel evet. ama Hı -hı. bunu öyle iyi ayarlamalıyız ki biz Hı -hı. E, işte koruyucu aile tipine dönüp de Hı -hı. çocuğun özgürlük alanını daraltmamalıyız veya Hı -hı. bireyin özgürlük alanını daraltmamalıyız evet. sadece şunu hissetmeli ya ben ciddi problemler yaşıyorum ama bana destek olan bir sürü de insan var bunu atlatacağım diyebilirse psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek demektir. Ben burada aslında şunu da anlıyorum yani aslında çocukluktan itibaren eğitimimiz çok önemli bir rol oynuyor psikolojik evet. sağlamlığımızda. Yani belki de anne ve babaların eğitimine de biraz daha önem verilmesi gerekiyor. Yani ben mesela bilmiyorum Türkiye'de anne annelere babalara yönelik çok fazla eğitimlerin olduğunu pek düşünmüyorum ama belki de bunlara şey yapmak ağırlık vermekte biraz fayda olabilir mi? E, tabii ki çünkü e, bu saydığımız bireysel faktörler öz saygı, iyimserlik, umut sahibi olma, içten denetimli olma hı hı. aslında eğer e, Önünüzde iyi bir model varsa, iyi bir anne baba varsa ve hı hı. bilinçli bir anne baba varsa sizi bu yönde yetiştirecek hı hı. fayda sağlar. Mesela ben şunu da söylüyorum hani çok sık. Çocuklara yükleme yapmayın diyorum mesela. Hı hı. Ne, ne demek bu? Şöyle bir anne ya da baba çocuğa sürekli olarak küçüklüğünden itibaren şunu söylüyorsa ya bu yapamaz, bu beceremez, Aa, bu şundan evet. korkuyor mesela. Evet misafir geliyor diyor ki, bizim kız şundan korkuyor sürekli olarak. <gülüyor> Çocuklara yükleme yapılıyor. Evet. Ve çocuk bir süre sonra bu yüklemeleri benimsiyor. Hmm. ve Gerçekten korkmaya başlıyor. Gerçekten özgüvensiz mesela diyor ki, hmm. e, bu, bu kız diyor veya oğlumuz işte çok utangaç. Herkesten utanıyor falan. Bunu hmm. siz sürekli söylediğinizde, evet. e, çocuk onu kişiliğine e, kabul ediyor, benimsiyor. evet, evet. evet. Ee, Onun yerine onu cesaretlendirecek, o özelliğini görmezden gelecek ya da oturup konuşabilirsiniz. Bir şeyler yapmanız lazım. Daha az eleştirel belki çocuklara karşı. Evet, evet. Yani daha Çünkü olumlu şu yaklaşma. var, eğer siz çocuğunuza aptal diyorsanız hı hı. çocuk bunu kabul eder. Çünkü şöyle düşünür içsel olarak. Ya Kocaman kadın ya da adam, bir de anneye babaya çocukta aşırı değer verme vardır. Çocuklar ne diye mesela bilir işte benim babam en güçlü, en zengin her şey biliyor, böyle hı. düşünüyor ve Tabii. böyle düşündüğü ve bu kadar güvendiği bir kişi ona çocuğa aptal diyor ya da yetersizliğini vurgulayacak bir şey söylüyor. Evet. Çocuk evet. içsel olarak şunu düşünür. Ya kocaman kadın ya da adam doğru biliyor ki söylüyor yani aptal evet. diyorsa aptalımdır mutlaka. Evet. Bunu böyle düşünmese bile içsel olarak bunu kabulleniyor. Hı hı. Dolayısıyla da ona uygun davranmaya başlıyor. O yüzden çocuklara olumsuz yüklemede yapmaya yükleme yapmaya da olumsuz şeyler söyleme kesinlikle o özgüvenlerini, öz saygılarını olumsuz etkiler yani. Peki şöyle zamanı da etkin kullanmak adına zor zamanlardan geçen ve şu anda hayatında gerçekten belki travmatik bir süreç yaşayan kişilere nasıl bir öneriniz olur? Neler yapmasını yapmalarını önerirsiniz? Evet şu söz çok hoşuma gidiyor. Kötü bir yaşam değildi, sadece kötü bir gündü diye hmm, bir söz muhteşem. var. Muhteşem. Tekrarlayalım mı? Kötü bir yaşam <gülüyor> değildi, sadece <gülüyor> kötü, kötü, kötü bir gündü. Evet. Ya da bunu biraz daha genişletip, kötü bir yaşam değildi, sadece kötü bir haftaydı, kötü bir aydı. Evet. Hadi çok sıkıntı yaşadı, kötü bir yıldı diyebiliriz. Evet. Ee, yaşamda böyle dönemler var. Ve bunlar da bize belli deneyimler kazandırıyor aslında. Hı hı. Yaşamın kıymetini önemini anlamamızı sağlıyor. Elbette bunları kimsenin yaşamasını istemeyiz ama yaşıyoruz. Ülkemizde de böyle sorunlar yaşıyoruz. Ee, ama bunların aşılabileceğine olan inanç çok önemlidir. Evet. Yani Ben mesela sıkıntı yaşadığım zaman çok basit sıkıntılar bile oluyor. İşte bir yolculuk yapıyorum işte otobüstesin ya da uçaktasın. Evet şöyle bir şey hayal ediyorum. Diyorum ki 10 saat sonra evimde olacağım. <gülüyor> ayaklarımı uzatıp yatabileceğim. Çünkü Sen onun, ağrını, onun geçici olduğunu evet. e, kendime hatırlatıyorum. Evet. Geçici. Sıkıntılı bir süreç. 10 saat yolculuk yapacağım. Evet. Ama geçecek o. Ve evet. eve vardığımı hayal ediyorum. Evet. Eve vardığımda da diyorum bak otobüste böyle hayal ediyordum. Şu anda evimdeyim diye. Evet. Geçici olduğunu bilmek önemli. Evet. E, Özellikle iyimser bireylerde, haftaya da hı hı. E, iyimserlik ve umut konusunu e, konuşacağız. İyimser bireylerin özelliklerinden bir tanesi budur. Başlarına gelen olumsuz olayların geçici olduğunu bilirler. Hı, çok önemli. E, evet. Ve evet. E, bunu bilmek çok rahatlatır insanı. Evet. Ya Bu sürekli sürmeyecek. Tamam ciddi sıkıntı evet. yaşıyorum ama işte orada eğer sabırlı, metanetli davranabilirsem, en az hasarla atlatabilirsem... En de sonunda geçecek zaten yani. Evet. Bunu bilmek rahatlatabilir. Bir de şunu söyleyelim. Tabii ki olumsuz olaylar yaşayan herkes bunu kendi başına aşamayabilir. Hı -hı. O durumda işte profesyonel yardım Hı -hı. gerekebilir. Evet. Nasıl ki biz <gülüyor> sağlıkla ilgili bir problem yaşadığımızda profesyonel yardım alıyoruz doktora gidiyorsa. E, psikolojik evet. yardım da alabiliriz bu konuda. Evet. Çünkü her sorunu da aşabilecek güçte olamayabiliriz. Hı hı. Hepimizin kaldıramayacağı yükler vardır. Ve bazen ailemiz, arkadaşlarımız bize doğru şekilde de destek olamayabilir. Olamayabilir ya da verdikleri destek yeterli, yeterli olmayabilir. Olabilir. Bu durumda evet. bu işin Uzman. bilimini yapmış, uzmanlığını almış, bu alanda çalışan psikologlardan, psikoterapistlerden yardım almak gerekir. Ama özellikle vurguluyorum. Bu alandan, bu alanda yetkin olan kişilerden. Çünkü bu işin çarlatanı da çok fazla maalesef. Yani Türkiye'de yasal denetimler olmadığı için gerçekten psikolojik yardım alacakları zaman çok iyi araştırmalar lazım. Gerçekten hiç utanmadan sormalar lazım. Diploması nerede? yani bu işin eğitimini mi almış hı hı. diploması var mı herhangi bir okul bitirmiş mi yüksek lisansı doktorası bu konuda var mı evet. yoksa e, piyasadaki herhangi bir eğitime gitmiş adam, evet. hiç alakası evet. yok birkaç haftalık eğitimleri Heh. alıp da e, böyle bir şey mi yapıyor i̇şte yapanlar, yok yaşam evet. koçu yok kişisel gelişimci yok bilmem ne böyle bir şey mi hı hı. buna çok dikkat, dikkat etmeler evet. gerekiyor işi daha da kötü yapabilir çünkü bu hı hı. E, kendi aşabiliyorsa Aşsın yani. diyoruz sorunları yok aşamıyorsa profesyonel yardımda bu konuda çok Peki, önemli. Peki şöyle bir şey de geliyor. Bu genelde çok uzun süren bir süreç oluyor deniyor. Kısa olan süreçleri var mı? Aslında şöyle uzun dediğimiz süreç tabii ki mesela kişinin öz saygısı düşükse psikolojik sağlamlığı düşükse ne bileyim çok kötümser birisi ise Hı -hı. bunlar elbette ki bir iki kez görüşmeyle bir iki seansla hallolabilecek şeyler değil. Evet. Yılların birikimi sorunlar bunlar. yetiştirilmiş tarzı, şemalar oluşmuş, kalıplaşmış bazı Hı -hı. şeyler. Dolayısıyla elbette ki bunun bir şeyi yok hani kaç seans gitmesi gerekir bir şey diyemeyiz. Evet. Onu Hı -hı. terapist ya da psikologla kişi görüşür evet. ve ona göre ortak bir karar Hı -hı. alırlar. Hı -hı. Ama bir anda değişecek şeyler değildir yani bu çünkü evet. şeye benziyor hani spora gitmemize benziyor siz evet. spora bir kez gitmek ya da bir hafta spora gitmeyle bir anda fit bir vücuda sahip olamazsınız süreç evet. gerektiren şeyler evet. psikolojik durumlar da böyle yani süreç gerektiriyor evet. o yüzden evet. sabırla devam etmek evet. gerekir doğru evet. kişiyi bulduktan evet. sonra Peki Tayfun Hocam çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik yine. Önümüzdeki hafta iyimserlik ve umut üzerine evet. Tayfun Hoca ile birlikte olacağız. Yine Perşembe günü saat 1'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.